Efendim, hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli iki konuğum var. Milli futbolcumuz, e, duayen isim Evren Turhan. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ve diğer konuğum da Selim Hacıoğlu abim, Hoş geldin. Hoş bulduk. Ezanlar okundu. E, ne yapalım? Hemen e, iftarımızı açalım. Buyurun Allah kabul eylesin. Miktarımızı açtık. Ramazan soframızda. Şimdi muhabbetimize başlıyoruz. Evet Evren abi nasıl beğendin mi soframızı? Maşallah çok güzeldi. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Kendimize geldik şu an. <gülüyor> <gülüyor> Selim abi. Çok güzeldi, lezzetli. Allah kabul eylesin. Allah, Allah olmayanlara da versin. Amin. nimetleri Bu bulamayanlar Kesinlikle. da var. Amin. O yüzden Ramazan ayı geldiği zaman insanı böyle bir tefekküre sevk ediyor. Ayaktayız, işitiyoruz, Üstüm. görüyoruz. Allah... Yani sayamadığımız kadar nimetleri önümüze sermiş tabiri caizse. Bizden de bir kulluk bekliyor. Yani özü bu. Allah layıkıyla kul olmayı bizlere nasip eylesin. Anladım. Nasıl gidiyor Ramazan-ı Şerif? İyi Eren tabii adım. yani futbol hayatımdan sonra orucumu hiç kaçırmadım. Yani Ramazan aylarına özellikle devamlı tuttum. Futbolculuk döneminde biraz zor oluyor tabii. Yani o hem çalışıyorsun hem oynuyorsun hem maç günleri falan. Ama sonraki yıllarda hani şunu fark ettim. Aslında tutabilirmişim. Yani o irade aslında var. Nereden anladın abi? Onu şöyle anladım yani futboldan sonra çok daha işte amatör olarak veteran takımlar var, i̇şte halı sahalarda turnuvalar oldu filan. O dönemde de böyle Ramazan ayında maç yaptık yani o da erken saate geldi yani iftardan önceye. Hep oynuyorlardı. Ben de oruçluydum gittim. İlk defa onu hissettim. Ama o zaman daha güçlü oluyorsun. Gerçekten yani o farklı bir şey. Ve onu ben yaşadım. Yani oynarken kendimi daha iyi hissettim. Daha güçlü hissettim. Tamam sonrasında e, iftarı açıyorsun. Ondan sonra bir yorgunluk çöküyor. Kolay değil. Susuz kalıyorsun, yemiyorsun. Ama gerçekten oynarken e, o şeyi, o kuvveti, o enerjiyi hissettim. Yani daha atiktim, daha iyi düşünüyordum. E dedim ki Evren aslında futbol hayatında tutabilirmişim. O zaman nasip oldu. E, önemli yani. Allah sana o gücü veriyor aslında. Yani bunu da... E, belli oyuncular şu an günümüzde de olsun geçmişte de tuttular, nasıl tutuyorlar diyordum. Demek ki oluyormuş. Yani Allah'ın her zaman bildiği var. Hatta Selim abi bir kere Evren abiyle halı saha maçı yaptık. Hatırlar mısın Acun abiyle? Hatta ben imam spor olarak e, geldik. imamlarla beraber. Evet evet yaptık. Yendik y sizi. Yok abi beraber, kal <gülüyor> beraber kalmış. <gülüyor> Berabere mi yani. kaldık? Hatta birkaç kez oynadık. Ama da. çok iyiydi sizin takım. Doğru. Yani, Bak şimdi hatırladım. Hat hatta birkaç kez oynadık geceleri. Hatta ama ben şey demiştim, iyi hatırladım, yani dedim İmamlarla yapıyoruz da biz şimdi sahada agresifiz yani bir şey olur filan, ağzımızdan laf çıkar veya bir tartışırız ne olur filan. Acun demişti, bir şey olmaz ya, futbol bu yani sahada her şey olabilir ama hemen o an tartışmayı uzatmayalım, kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hiçbirimiz kaybetmek istemiyoruz yani oyun öyle bir şey. Takımın ismi neydi? İmamspor Spor. Hatta ben dedim ki Acun abi bir gün maç edelim dedim. Hani bizim imam arkadaşlar maç istiyor dedim. İmamspor Spor mu dedi böyle Allah bir tavırla. Allah Allah. Sanki ama o tavır hani bizi böyle yener ye yani sizi yeneriz edasıyla gibi oldu ama e rakip ama çok sağol. Ama biz sağ... herkesi yeniyorduk zaten. <gülüyor> <gülüyor> biz sizle beraber kalmışız. <gülüyor> Evren abi bir de e Dünya Yıldızlar Turnuvası var. E evet. Türkiye'den de iki isim çağrıldı. Ben de hani yakın abim olmak kaydıyla seni çok seven bir insan olarak çok Allah sevindim. Biri Ahmet Dursun birisi siz. Bundan da bahsedelim yani çok hoşuma gitti. Evet. Çünkü amaç güzel. Selim abi bir amaç için bir araya gelecek dünya e, yıldızları. İşte Anelka'sı, Alex'i, e, Kakası. Totti, Totti. Totti. Ronaldinho. Ronaldinho falan hepsi bir Bizim araya geliyor. Bizimlikten Adebayor oynamış. Yani çok ünlü oyuncular var. Aslında bu şöyle gelişti. Benim hayalimdi. Yani Allah'tan hep onu istedim. Yani ben aslında şöyle istedim. Şöyle dua etmiştim hep. E, dünya turuna çıkayım. Dünya ülkelerini gezeyim. Çünkü futbol hayatımızda çok çalıştık, çok mücadele ettik. Yine çalışıyoruz ama böyle bir değişiklik olsun, farklı ülkelere gideyim diye bir hayalim vardı. Bunu da son 7-8 ay yoğunlaştırdım. Hmm. Doğalarımda özellikle böyle bir şey istenme. Ruhen hani böyle bir yurt dışına gideyim, oraları gezeyim, geleyim. Böyle bir hayalim vardı. Ama nasıl yaparım, nasıl ederim derken Allah işte böyle bir şeyi bana nasip etti. Yani hiç ülkemizde çok e, kariyerli oyuncular var. Background çok yüksek oyuncular var. Bana bu teklif geldi. Demek ki dua. Yani o an onu düşünemedim hmm. ama evet yani sonradan mantıklı düşündüm. Ya Allah'ım dedim hem hayır işi yapacağım. Gideceğimiz Suriye'ye. amacı amacı söylemedim belki. Yani. Yani. Dünya Amaç dünya fakir çocukları için. Kimsesiz <gülüyor> çocuklar için yapılan bir organizasyon bu. 4 aylık bir organizasyon. Hayır, hayırlı bir proje evet. yani. Yani Allah bana hem gezmeyi, oraları göstermeyi nasip edecek kısmetse hem de e, bir şeyde bulunacağız. Yani o insanlara bir yardımda olacağız. O çocuklara, kimsesizlere, fakir çocuklara. Afrika'da ve dünyanın her bölgesinde. Ne güzel yani. Ee, böyle bir şey olunca çok sevindim yani beni de e, seçmelerin sebebi biraz da şuymuş yani çünkü e, Avrupalılar iyi araştırıyor bunu yani kimin ne olduğunu, tabii dünyanın yıldızlarını biliyor da ben dünya yıldızı bir oyuncu değilim. Bence Yıldız abi. Yani kendi ülkemizde tamam bilinen bir oyuncuyum ama e, bizden çok çok daha yıldız oyuncular var orada. Futboldan sonra ben çok top oynadım biliyorsun işte veteranlar onlar. Tabii. Çok medyada, medya önündeyim. Artı bu işte Türk milli takımının da veteran takımı var. Milli Takım Onu da kaptanıyım. Galatasaray'la veteran maçlarına Avrupa'ya çok gittim. Orada şampiyonluklarımız var. E tabi o fotoğraflar sosyal medyada çok olması. Devamlı benim aktif gözükmem. Hmm. Ve bu organizasyonada bulunmam. Dan dolayı onlar böyle bir teklifle geldiler. İlk önce çok inanmadım. Yani ciddiyetini araştırmak istedim. Beni aradılar. Çok aslında da umursamadım. Yani ilk önce dedim ki ya ne alaka? Niye ben? Böyle bir düşünce geldi. Tamam kendime güvenim var, bir futbolculuğum var, Ahmet'i takımda oynamışım, büyük takımlarda oynamışım ama neden ben diye sordum. Ee, i̇şte bu sebebini böyle anlattılar. Bir oyuncu daha düşünüyoruz dediler. Ee, Ahmet Dursun'u da aslında ben de vesile oldum biraz. Onların da kafasında varmış ama birkaç oyuncu daha düşündüler. Ama işte oradaki limit, oradaki sayı, çünkü bunu herkes o zaman ayıramayabilir. Yani dört aylık bir süreç. Gidip gelmeler olacak ama Tabii. Yani resmen bir dünya turu Biz maçlara gideceğiz farklı farklı ülkelerde. Amerika'da, Brezilya'da, Karayipler'de, Dubai'de. Yani farklı farklı yerlere gideceğiz. Bunun için de bir zaman ayırmak lazım. Her zaman da istediğim bir şeydi. Ee, Allah bana nasip etti. Orada onunla, o yıldızlarla beraber olacağız. O statlarda. Büyük sahada oynanacak 11-11. Bizim Galatasaray'da Fredl vardı. Ee, evet. Eski Galatasaray'dan hatırlar belki yani eski 96 yılları, 90 yılların başları o da var. Ya yani çok ünlü oyuncular var. Geçen işte Amerika'da bununla ilgili bir video atmış Eto, Yaya Ture. Ben de oraya bir video yolladım. Bunlar yavaş yavaş işte bu 1-2 aylık süreçte Temmuz ayına kadar daha çok dünyada dönecek. Ve gerçekten çok büyük bir organizasyon. Yani bu bitmeyecek. Yani bu seneyede olacak. Ondan sonra sele bir 5 yıllık bu proje. Ondan çok çok gururluyum. Hem ülkemi temsil edeceğim. Valla biz, biz de yani biz de o de, de çok hayırlı bir... Evet. Yani. evet. Hmm, ee, evet ve evet. istediğim bir şeyi yani Allah bana nasip etti. Onun için e, şükrediyorum. Yani hmm. böyle güzel bir duyguyu yaşamak. Daha önce de çok şeyler istedim. Belki oldu, belki göremedim. Onları çok ama bunu resmen yaşadım. E, o zaman tam çok... demiş Selim abi, samimi kalpten bir dua etmiş abi. ki. Eşref <gülüyor> zatına denk gelmiş duada. Evet, yani. Yani Duanın o, tecellisi. Şükürler olsun. Allah, yani Allah, bunu Allah. yaşamak gerçekten Ay. manevi olarak biz sporun içerisinden hep birleştirici olmak istiyoruz. Şu dönemlerde farkındaysan son bu yıllarda biraz daha kavga gürültü fazla. Ya bir, evet, Biz, bir ötekileşme, evet, böyle bir sakinlik, kutuplaşma. Bir işte örnek olmamız lazım Kesinlikle. her konuda. Biz de zaman zaman insanı hatalar yapıyoruz ama ekranın önünde olmak çok önemli. Ya beyaz gömlek leke kaldır, kaldırmaz misali. Toplumun önünde olan insanlar çok daha dikkat etmeli. Evet Aynen. ve sporcularımıza, genç çocuklara, kardeşlerimize spor yapan, benim alanım spor olduğu için Tabii. onlara bizim örnek olmamız lazım. Böyle güzel duyguları anlatmamız lazım. Hep futbolla ilgili tamam yorumlar yapıyoruz teknik falan ama ara arada böyle güzel yaşadıklarını hayatında yani Allah'ın ne kadar önemli olduğunu Allah sevgisinin bu çok önemli bir şey. Ben bunu yaşadım. Yani bana geçen bir soru sordular yayında. Ben dedim ki en büyük sevgim hani şimdi eşin ailen tamam ama en büyük Allah sevgisi benim için dedim. E işini aileni sevmiyor. Seviyorum. Onlar imtihan benim için dedi. Yani Aynen. Çok güzel söylemişsin. Yani çünkü ama bunu ben son 1-2 yılda daha çok idrak ettim. Yani bunun diyeceksin ki bu zamana kadar neredeydin Evren? Hayat ama Allah bana bunu bu zaman nasip etti. Yani ben inançlı bir insandım ama bir şeyler yaşadım. Bir arayışta mıydın abi? Evet, bir arayıştaydım. Yanlışlarım vardı, hatalarım vardı. Onlardan tövbe ederek kurtuldum Elhamdülillah. ve sonra işte Allah bana bu kapıları açtı. Ne güzel. Ve bunları yaşadıkça da şimdi yaşıyorsun gerçekleşiyor yani. Devamı gelecek. Evet yani onun için bir mucize değil bu. Yani bu Allah'a ne kadar yaklaşırsan, ne kadar onu düşünürsen o sana yardımcı oluyor. Hani yani, dedin ya abi şükür. Yani, le şekertum, le Ayette geçiyor. Hani Allah diyor ki bana teşekkür ederseniz, bana şükrederseniz size olan nimetimi ziyadeleştiririm, çoğaltırım. E şimdi sizde o şükrü o güzelliği görüyoruz. Ya bu dünyada zaman zaman e, çoğu zaman da belki oluyordur belli insanlarda kopuyoruz bazı şeylerden. Onun için ben son dönemde hep şunu yapıyorum. Hep Allah'a düşünüyorum. Hep onu anıyorum. Her dakika bir saniye ne kadar yani şeytanla hep devam uzak durmaya çalışıyorum vesveseden. Çok zor bir olay. Hatalar yapmıyoruz. Yine yapıyoruz. Ama en azından artık şunu öğrendim. E, şeytanla mücadele edebiliyorum. Şeytan bana kendini hissettirdi. Yani onunla, onunla tanıştım. Şöyle tanıştım yani artık onu biliyorum nereden, ne zaman, ha, artık ha, biliyorum düşmanımı. <gülüyor> zaten düşmanı bilirsen bir sıfır öndesin. Evet. Şimdi bilin... Önceden bilmiyorduk, Aynen. bizde de uğraşmıyorduk zaten. Şimdi Çünkü de... o artık Aynen. o şeyini almıştı biz o eksenine e Zaten yani e, Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak şeytanın bizim için bir apaçık bir düşman olduğunu belirtiyor ki Hazreti Adem'e bile ifade etmiş ki Hazreti Adem ilk insan ve ilk peygamber ilk hata eden. Biz de onun evlatlarıyız, bizler de hata edeceğiz. Hani çünkü Peygamber Efendimiz çok güzel bir cümlesi var. كُلُّ ademe عَدَمَ ve وَخَيْرُوا خَتَّع۪ينَ التَّوَّابُونَ Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırları tevbe edenlerdir. Hz. Ali Efendimiz'e Peygamber Efendimiz diyor ki Ya Ali, Allah'ı seviyor musun? Seviyorum Ya Resulallah. Ee, beni seviyor musun Allah'ın Resulü olarak? Seviyorum Ya Resulallah. Peki eşini seviyor musun? Seviyorum Ya Resulallah. Çocuklarını seviyorum. Peki bu kadar sevgiyi bir kalpte nasıl sığdırıyorsun deyince Hazreti Ali Efendimiz cevap veremiyor. Huzurdan ayrılıyor, eve geliyor. Biraz mahzun, düşünceli. Fatıma annemiz eşi yani Peygamberimizin kızı bakıyor bir hal var Hazreti Ali'de. O da olan biteni anlatıyor. Ya diyor ki, diyemedin mi? İşte Allah'ı ve Resulullah'ı sevmem aklımdandır, imanımdandır. İşte eşimi sevmem nefsimdendir. Çocuklarımı sevmem şefkatimdendir diyemedin mi? Bu hemen oradan ayrılıyor, huzura geliyor. Peygamber Efendimiz'e bu cevapları veriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu soruda yani bu cevapta diyor nübüvvet ağacının meyvesi kokuyor. Yani Fatıma Ağabey. annemizin e, bu noktada cevap verdiğini anlıyor, hissediyor. O yüzden en çok Allah'ı seviyoruz. Çok güzel bir ifadede bulundun. Şimdi Ağabey. Selim abi de e, Üsküplü. Balkanlarda Ramazan denince aklına gelir abi oradaki... abi Balkanlar bir kere e, Bursa'dan, Edirne'den, Diyarbakır'dan. Farklı. Ayrı görmemek lazım. Ya. Yani biz aynı toprakların insanlarıyız. Ben 85 yılında 1985 yılında e, geldik. Hatta serbest göçmen diye bir tabir vardı o zaman. E, rahmetli babam da e, kızardı bu cümleye. Yani oğlum biz göçmen değiliz. Leylekler göçer. Aa. Biz muhaciriz. <gülüyor> bu bunun ismini peygamberimiz bize vermiştir. O yüzden biz muhaciriz deyin. Yani daha önce. Selanik muhacirleri var, işte Üsküp muhacirleri falan. O yüzden aslında bir Bursa'dan veya e, Diyarbakır'dan veya Edirne'den, Afyon'dan bir farkı yok yani. O yüzden e, Osmanlı tarihinde hani Ramazanlardaki değerlerimiz neyse, orada da aynı şeyler geçerli. Mesela Kur'ansız Ramazan, Ramazansız Kur'an düşünülemez. Mukabelelerimiz yine aynı. E, küçüklüğümüz yani ben e, 7-8 yaşlarına kadar ilk başta hani oruç tutacak, ...çağda geldiğim için buralara... ...o bölümü çok iyi hatırlayamıyorum ama... E, ...hiçbir farkı yoktu. Ve büyüklerimizden az önce Üstad'ım söylediği gibi... ...yani büyüklerimizden biz baskılı bir şey görmedik. Mesela işte bugün Ramazan, bugün oruç falan tutalım. Hayır, bilakis e, yardımlaşma teşkilatlarının... ...çok fazla olmadı bak bugün ne güzel... ...işte Diyanet işte Başkanımızın vakıfları var, dernekleri var ama... ...o dönem bunları insanlar kendileri yapıyordu. Ya. Karşılıklı komşuların arasında bir iletişim... İftar sofralarında böyle bir birliktelik, beraber paylaşma falan. Onu bize kendileri yaşayarak gösterdiler. Bu da bilinçaltına yerleşti. Daha sonra belki ustam ifade ettiği gibi bazı yerlerde ayaklarımız sürse de, bazı yerlerde ufak tefek engeller olsa da daha sonra kendi benliğimizi yine buluyoruz. Diyoruz ki ya işte benim babaannem işte gece kalkardı, sonra kalktığında, işte şöyleydi, sesine uyanırdık biz, ısrarla bir de bizi uyandırmalarını söylerdik. Yani teknolojik olarak gelişen ve değişen dünyada aslında eski Ramazanlar falan derken e, şimdi bir de bu malum pandemiden dolayı biraz daha iyi bence onları yaşıyor gibi. Ya yani biraz daha küçük da, ölçekte hani çekirdek çekirdekaylı olarak. Tabi tabi e, daha iyi artık. daha iyi e, bunu anlıyoruz. E, bence de hani bizim bizden sonraki e, nesillere, çocuk çocuğumuza, e, genç arkadaşlara falan. Bu konuda biraz daha destek olmamız ve yani ümmet olarak hani sadece Balkanlar değil de Orta Doğu'da diye bahsettiğiniz yerlerde de hem bunu paylaşabiliyor olmamız, inşallah hani bugünlerde atlatılacak, geçecek. Yani o sofraların başında beraber onlarla bulunup iftar edebiliyor olmamız ve onların dertleriyle dertlenmemiz. Yani daha önce farklı işte sivil toplum örgütleri, belediyeler, güzel organizasyonlar yapıyordu. Yani buradan çıkıp 2-3 iftar yapalım, işte bir Balkanlar da yapalım. Ve onları inşallah benim özlemle aradığım aslında o günler. İnşallah yani onların sofrasında onları onlarla beraber paylaşmak. Onları o günleri yani özlüyorum. Eski Ramazanlar derken aslında 2 sene önceki Ramazan'ı da özlüyorum şu an. Yani çok eski Öyle de son, değil yani. Evet. Son yani ikinci Ramazan'dayız. Yine pandemi evet. devam ediyor dediğiniz gibi iki sene önceki Ramazanlarda değil mi? Mesela Evren abi'yi arardım ya abi iftara geliyorum sana ailece. Evet. Gidebiliyordun veya Evren abi arkadaşına veya siz bir eşinize Aynen. dostunuza bir kuca bir kucaklaşma oluyordu, bir muhabbet oluyordu, bir sevgi. Evet. Evet. Yani o paylaşmak, soframızda fakirlere ağırlamak, ihtiyacı olanlara işte paylaşmak ama tabii bu pandemi süreci biraz da bizi kendimize gelmeye bence sevk etti. Simkelenmemize vesile oldu. Aynen. Yani insana Cenab-ı Hak dedi ki ''Feyn etedhebun'' Kur'an'da geçiyor. Nereye bu gidiş? Yani nereye gidiyorsunuz evet. ya? Yani bence bu bir ikaz bence. Manevi bir de ikaz olduğunu düşünüyorum. Her şeyin değerini anladık aslında. Çok basit şeyler ne kadar önemliymiş. Ya evet. ya en basit yani şimdi sen mesela Evet sarılamadık yani. Evren abi ya. Evet. Şu anda yani tokalaşamadık evet. ve sarılamadık yani, yani ötesi yok. Yani sanki samimiyetimizi orada mesela mesafe koyuyorsun. Herkes birine uzaklaşıyor mecburen. Çok samimi olamıyorsun. Gelip gitmeler olmuyor. Tabii kopukluklar da oluyor. Tam telefonla ne kadar görüşsen de o bizdeki o alışkanlık var işte sarılma, oturma, muhabbet. Onlar yok artık şimdi. Onun değerini arıyorsun, özlüyorsun. Zaman zaman tıbbı psikoloji de bozuyor bu şey yapıyor yani insanları etkiliyor. ve çocuklarımız var. Onların da işte arkadaşlıkları, okulları. Yani o da çok zor. Çok e zor. şimdi onlara da tabii anlatıyoruz böyle böyle bak bunun değerini bilin. Siz bunu yaşadınız. Benim bir 15 yaşında oğlum var, bir 21 yaşında ellerinizden öper. Maşallah. Allah. Onlara da anlatmaya çalışıyorum. Her şeyin kıymetini bilin. Siz de bunları gördünüz bakın. Daha hayatınız önünüzde çok şey var. Ee, buradan çok iyi örnekler de çok iyi şeyler de çıkartılabilir bu kötüden. Yani kötü gelen, evet, evet. başımıza yani kötü gelen şeyden. Şer gibi gözüken de hayır, hayır gibi gözüken de şer olduğunu zaten. İşte aynısını ona benim hayatımda öyleydi. Ben de şer gibi şer yaşadım, hayır oldu sonunda. Nereden esinlendin yani. abi? Yani veya oldu. seni etkileyen şey ne oldu? Ee, Tesadüfler işte. Tabi bu şeyde, medyada olmak da önemli. Tanınmışlık tabii ki tabii. önemli. Instagram'dan mesajlar geliyor belli şeylerden. Hayranlarına mesela bazılarına bakıyorum gece oturduğun zaman. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Ee, bir tane genç bir kız Antalya'dan bana şöyle bir mesaj yazmış. Evren abi senin Konya'ya gitmen lazım. Allah Allah. Mevlana'ya gitmen lazım. Şimdi o kadar mesajın içerisinde... Yani o bana biraz garibime gitti. Niye bana böyle bir şey dedi? Konya'da benim ne işim var? Çünkü genellikle mesajlar Evren abiye Galatasarayla alakalı. Ha forma Forma. Ha, forma selam isim. söyle, bir video çek. Genelde bize öyle abi. senin abi. Ama şu... değil mi yani ilginç yani evet. Bunu bana deyince o an şey bir dakika böyle bir sarsıldım. Acaba ne demek istiyor? Taktım da kafaya. Gece vakti olduğu zaman böyle oturduğunda daha sakin, Aynen. daha iyi düşünebiliyoruz. Ve gece rüyamda Konya'ya gitmem gerektiğini gördüm. Tesadü ve Konya'yla benim yani gitmem gerektiğine sadece maç olabilir. Hiç alakasız yani bir şey. Bu zamana kadar hep Nasıl maç. Nasıl gittin? Bir bakalım. Nasıl gittin abi? Bir arkadaşım vardı Konya'da Galatasaray'la. Tamam. Bu maske işi yapıyor. Bak maske işte o zaman tamam. maske işiyle alakalı. Daha o zaman ee, pandeminin ilk zamanları. Zamanlar evet. Yani dedi ki ilk daha yeni başladı maske işte takacağız mı takmayacağız mı abi dedi. Böyle böyle maske işine girdim. Dedi, ama dedi bir tek şartta dedi hani şeyim var senden rica. E, çünkü ben de ona bir borçluydum manevi olarak. Tamam. O bana bir şey yapmıştı. Benim de ona bir şey yapmadım. Bir olarak. vefa olarak. Ama tek bir isteğim var dedi. Konya'ya geleceksin. Allah Allah. Allah. Ettiğin ki. <gülüyor> yani, Mesaj bir bu evet. iki. Üç. Bir de rüya var. Rüya. Ha pardon rüya geçti. Konya'ya gidiyorum uçak atlayıp. Peki gittin mi abi? Gittim abi. Mevlana'ya gittim işte. Tövbe ettim işte orada. Yani hayatım öyle başladı değişmeye. Ne güzel ya. Tövbeden sonra tabii ki ufak tefek hatalarım oldu. Yine tövbe etti. Kısa sürdü bir ay. Bir buçuk ay süreçte kendimi öyle bir çabuk toparladım ki. E çünkü sonra bir baktım ki hatalarım çok fazlaymış. Hayatımı değiştirdim. Arkadaşlarımı değiştirdim. Ama bunlar çok kolay işler değil. Yani ben 46 yaşındayım. yani, Davet edilen yere uygun Benim o uygun şartlarım olmadığı için artık gitmek istemiyorum. Onu Aha. biraz, ben rica ettim. İlk önce anlayış, anlayışı davrandılar. Sonra inanmadılar. Evren bize bir şey mi yaptı, küstü mü, bir hatamız mı oldu falan. Sonra sonra, sonra sonra alıştırdım. Ve bu süreçte gerçekten işte bu olayları yaşadım. Bunlar oldu. Hayatım değişti, işte yeni bir işe başladım. Tekrar işte işim değişti biliyorsunuz, transfer oldum. Yani genelde... Hep güzel şeyler oluyor yani. Çünkü niye? Niyetler iyi. Sen hayatını düzeltin. Allah da sana bunu ödül veriyor? Şimdi evimdeyim, çocuklarımdayım. Yani e, bunun yaşı yok. Düzelmek isterse insan Allah'a inanırsa, güvenirse Kesinlikle. demek ki oluyormuş. Yani Allah'a yani Allah bunu... yürürsen tabiri caizse o koşar. ya yani Bir şeyler değişiyor ve ben bunu yaşadım. Yaşayan biri olarak anlatıyorum. Ne güzel. Yani bana bunu başkası anlatsa yine inanırdım. Ama e, yaşamak çok ayrı bir şey. Yani bu kadar çabuk bende gelişmesi, etmesi ve Hani bunu 25-26 yaşında da olabilirdi bende ama zaten o zaman hayatım düzenliydi. Futbol oynuyordum, yeni görevlerimi yerine getirdim, cumalarıma gidiyordum. Ama şimdi baktım ki şimdi olay da çok çok daha farklı çok çünkü e, yarın bugün ölüp gideceğiz. Yani hayat Aa, çok kısa, Yani. ocağı belli değil. Zaten bunu bilirse bir insan değil mi Selim abi? Yani hayatın neresindeyim, ben niçin geldim, niçin yaşıyorum, nereye gideceğim? Bu suallere zihnimizde bazen cevap ararız ya. Esasında Cenab-ı Hak tebarekenin ikinci ayetiyle cevap veriyor. Hanginizin daha güzel iş, daha güzel amel, daha güzel eylem yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yarattım diyor. Yani bu dünya biz insanoğlu emrine amade kılınmış. Cenab-ı Hak her şeyi bizim gerçekten insanoğlunun emrine amade kılmış. Allah bizden kulluk istiyor, tövbe istiyor. Çünkü yani ben günahsız bir insanım diyen en büyük günahkardır. Bu tabiata aykırı. Şimdi çok güzel bir şey dedi Selim abi dedi ya ben tövbe ettim. E, düzelmeye başladım ama hani ufak tefek yine oldu yine tövbettim. Evet. Ne diyorsun? Bununla ilgili benim en çok da hoşuma giden güzel bir cümle kullandı. Dedi ki hani e, yanlış bir ifade olmasın arkadaş çevremi. Bence en önemlisi o. Evet. Kesin. Yani eğer e, bir ortamı hani gerçekten bir değişim e, Allah sizin üzerinizde bir hidayet yani, hidayet bir veya bununla ilgili hani bir tamamlayıcı e, bir nimet gönderirse. Bunların en büyüğü de bence arkadaş çevresi. Yanında duracak dost. Yani ağladığı zaman da güldüğü zaman da. Ama hayra teşvik edecek. Kesin. Yani onun içerisinde eğlencesi yok mu? Her şey var. Her türlü. Ama kriterlere uygun. Ama, Ama şu... yanında olacak. Ya Gece şu... de arayabilecek. Yani e, ruhen kendini çok rahat hissedecek arkadaşlar, dostlar. Ve bunların sayısı çok fazla olmasa da. Az olsun, Az nitelikli olsun, olsun değil evet. mi? Yani dostu baktığın zaman seni Allah'ı hatırlatıyorsa gerçek dost Aynen, odursun. aynen öyle. Mesela evet. ben seni gördüğümde abi, mesela hani sen diyorsun ya bir iki yıl daha güzel. Ama öncesinde biliyorum hani çok aman aman ben bir şey görmedim tabi evet. ama iç vicdanında mesela söyledi evet. samimi bir şekilde. ya yani beni hepimizin var ufak tefek sıkıntıları. Ee, önemli olan da zaten teslim olmak Evren abi, yani teslim olan Müslüman olan anlamı taşıyor Müslüman teslim olan. Allah bizleri hakiki Müslümanlardan eylesin inşallah. Anladım. Böyle Ramazan soframızın da böyle ufak ufak sonlarına yaklaştık. Selim abi var mı böyle küçüklükte bir anın Ramazanla veya oruçla? Hiç ilk tuttuğun orucu hatırlıyor musun? Abi çok iyi hatırlıyorum ilk tuttuğum orucu. Çok aşırı derecede acıktığımı hissettim. Dolayısıyla böyle bir yine ister sofrasıydı kalabalık misafirin bulunduğu ortamda herkesin önündeki ekmeği topladım Tamam. benim önüme. Eyvallah. Tabii benim küçük olmaması bile de herkes <gülüyor> itiraz etmedi durdu. Yani ne kadar yiyebilir ki Topladım belki 5-6 ekmektir. Topladım bir dilim ezan okuduktan sonra bir dilim yedikten sonra doydu. Yani aslında gerçek kişiliğimizi gösteriyor. Hani çok aç gibi görünüyoruz ama yiyeceğimiz belli. Yani, i̇steklerimiz var bir de. Tabii. Ihtiyaçlarımız, i̇htiyaçlarımız var, isteklerimiz var. isteklerimiz, i̇steklerimiz var. çok daha fazla. Heh, bu, Ama ihtiyacımız belli, bir dilim ekmek. Aynen. O yüzden unutamadığım anılar, hatta büyüklerimizden daha sonra onlarla iftar sofralarında buluştuğumuz zamanlar hepsi onu hatırlatırdı. Hatırlar mısın? İşte sen 7-8 yaşlarındaydın, 9 yaşlarındaydın. Artık şöyle yapıyor musun, böyle yapıyor musun, ekmekleri topluyor musun gibi epey uzun yıllar bu espresi devam etmişti yani. E, bu arada Kayseri'ye denildi mi Evren abi? Evet Kayseri'ye. Kaç yaşında geldin abi buraya? Kayseri'de. Geldim. 14 yaşında memleketten çıktım Kayseri'den Ankara'ya futbol oynamak için, hem okumak için gittim hmm. gurbete. Ya Kayseri'de e, ailemle beraber yani ailem annem babam hepsi oruç tutuyorlardı. Ne güzel. Allah benim Allah de Allah maceram var ama benimki çok daha ilginç. Ya benim tek hatırladığım su. <gülüyor> İlk orucumda. Tabii Ramazan'da <gülüyor> annem yani yok. Öğlene kadar değil evet, gerçek yok. oruç. Ben hep onu <gülüyor> yapmaya çalıştım ama rahmetli <gülüyor> annem annanemde kalırdım genelde bazen. Dayım da onunla yaşıyordu dedem öldükten sonra. Allah rahmet sonra. eylesin. O benim bu konulara biraz aşılıyordu. O, baştan o aşılıyordu onunla kaldığım dönemde. Ağlaya ağlaya hem top oynuyorum aşağıda. Sokakta hem de orucum bu ara su isteğim var. Ha. Tek hatırladığım o. Ağlaya <gülüyor> ağlaya gelmişim anneannem de hep şunu derdi. Kayseri Kalesi vardır. Oradan top atılıyordu o zamanlar. Şimdi oluyor mu halen bilmiyorum yani ama. Ben hiç gitmedim ha. Kayseri. Nasip olmadı ama çok merak i̇şte ediyorum. Evren oğlum top atılacak. Bekle. O atılmadan hayatta açamazsın. Yoksa o top evimize gelir. Hep beni böyle terkin ediyordu. Son bir saatlerde. Sonra zaten o son yarım saat uyumuşum. Beni uyandırdılar. İlk hatırladığım benim ilk orucum öyle başladı. Allah Allah. Su ile o zaman. Evet yani. su. Benim olayım <gülüyor> suydu yani. Küçüklükte her şey güzeldi yani. Hani eski Ramazanlar diyoruz ya eski dostluklar, eski komşuluklar. Yani artık böyle sene 2021 böyle artık gittikçe de yani çok özür dilerim her şeyden yozlaşıyoruz yani kültürel anlamda. Olsun işte komşuluk münasebeti olsun. Çocukla, ya Çocukken dışarı çıkar bir sürü oyunlar oynardık. Artık şimdi çocuklarımız bile eve hapsolundu. Dijital mecra ve dünyanın bir ucuna gidebiliyorsun yani. Anladın mı? Yani bu esasında çocuklarımız için de bir tehlike arz ediyor. Yani teknoloji çok güzel bir şey. Onu güzel kullanmak lazım. Ama yaşatabiliriz abi. Mesela <gülüyor> bir hatırladığım bir küçük anekdot daha var. Yani yine cami cemaatinden sevdiğimiz, tanıdığımız bir amcaydı. E, oruçlarımızı satın alırdı. Aa, yani bu da çocukların <gülüyor> orucunu satın ama yani bugün basit aslında ısındırılabilecek yani çocuk çağdaki hani küçükleri teşvik edebileceğimiz güzel hasletlerden biriydi işte gel sen bakalım bugün orucunu tuttum tuttum al sana işte 50 lira 20 lira neyse bütçesi oranında bu çocuğu teşvik eder bir süre sonra bu alışkanlıklar artık bilinçli ibadet etme çağına geldiğinde ha, ya bu zaten olacak bir şeydi <gülüyor> ama hayırla anar aynen Evet. Bir de Selim abi şimdi dedi ya orucu tat mesela 50 liraya sattın orucunu küçükken sonra yetişkin hale geldin. Ya ben küçükken oruç tuttum, orucumu da sattım. Halbuki <gülüyor> almaya başlar <gülüyor> Almaya başlarım. Halbuki yani Allah bütün yani yapılan güzelliklerin karşılığını sevap olarak bazen ifade de ediyor değil mi? Rakamsal anlamda vesaire. <gülüyor> Ama orucu diyor sevabını sadece ben bilirim. Onu kimse bilmez diyor. Aynen. Onun mükafatı bana aittir diyor. Allah hakiki manada oruçlarımızı makbul eylesin. hakiki Aynen. manada tutmayı bizlere nasip etsin. Aynen. Evet, gerçekten çok Ramazan soframızda çok bence keyifli bir muhabbet oldu, oldu. oldu. Evren abi ha. çok renk kattın. Selim evet. abi sen de öyle. Abi çok teşekkürler. Allah razı olsun. Ne diyelim? De Allah razı olsun. İnşallah başka yine böyle güzel mecralarda, böyle güzel sofralarda ilmi Münazaranın olduğu böyle sohbet halkasında Allah tekrar bizleri buluşursun diye dua ediyorum. E son olarak da bir diş kirası vardır biliyorsun. Buraya geldiniz, yitar soframızda yemek yediniz, dişinizi e, çiğnediniz, eskittiniz derler ya eskiden. Allah razı olsun. Ben size, böyle sizlere ya, hediye takdim etmek istiyorum. yani ee, e, Şehir Başkanlığımızın çok güzel eserleridir. Biri Kur'an-ı Kerim, birisi de Yok, İslam hali. İnşallah okudukça e, hep bilgilerimizi tazeleriz, bilmediğimizi öğrenmiş oluruz. Allah bizleri ilimden, bilimden ayırmasın. Amin. Amin. Çok teşekkür ederim. Allah sizlere de var etsin. Çok Allah çok razı olsun Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evet, Ramazan sofrası muhabbetimizin de sonuna geldik. Allah nasip ederse farklı bir iftar sofrasında görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.